şeytanı şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin assalatu ala Resulü muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain 23. leme olan tabiat risalesinden okuyorduk. Üstad bu risaleyi tabiattan gelen fikri küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zir zeber ediyor diye tanınıyor. Evet Üstad Hazretleri burada küfrün temel meselelerini ele alıp Kaçtığı en ücra deliye kadar kovalayıp tabiri caizse orada gerekli şekilde hükmünü infaz ediyoruz. Bir önceki dersimizde ehl-i imanın bilmeyerek istimal ettiği dinsizliği de eden bazı dehşetli kelimelerden bahsetmişti. Bunlardan bir tanesi esbab bu şeyi icat ediyor. Idi. Onu bir önceki sohbetimizde ele almıştık, şimdi teşekküle bir nefsi yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor diye ifadesini bulunan ve içerisinde çok ciddi küfre ait kokuların geldiği bir kelime var. Maalesef yanlış olarak biz de bu kelimeyi sıklıkla kullanıyoruz. Kendi kendine olmak, oluşmak anlamında. Bu kelimenin aslında ne kadar temelsiz olduğunu anlatan üç ayrı muhalle üstadın mevzuyu bize takdim edecek. Ama ikinci mesele teşekkele bir nefsidir. Yani kendi kendine teşekkür ediyoruz. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Akla sığmayan, akla aykırı yönleri var. Çok cihetlerle batıldır, muhaldir. Numune için muhalatından üç tanesini beyan ederiz. Birincisi, ey muannit münkir, ey inatçı inkarcı, senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, yüz muhaliblerden kabul etmeyi bir derece hükmediyorsun. Evet, burada önemli bir vurgu, senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki. Yani e, tabiatçılığın ya da tabiatçı gibi yaşamanın, en temel çıkış noktalardan bir tanesi enaniyettir, yani akıl planında olup bitmiyor, yani aklen insan düşünüp taşınıp tabiatçı olmuyor çok zaman. Evet enaniyet duygular, hisler, mesela kendi üzerinde bir kontrolün olmasını istememek, mutlak özgürlük ve istiklaliyet düşüncesi, nefsin enaniyetin en temel vasıflarından bir tanesi, böyle bir nefis kendi üzerinde öyle bir hakimiyet istemiyor. Bu yüzden e, öyle arzu ediyor, öyle istiyor ki keşke tek başım olsam, hiç kimseye hiçbir konuda hesap vermesem diye. Bu da insanı yavaş yavaş fikrende e, küfre hazırlıyor. Onun için Üstad böyle bir vurguyla başlıyor. Hem inatçı hem enaniyetin hüküm sürdüğü ahmakça bir yaklaşım olarak. Evet. Çünkü sen mevcutsun sen varsın ve basit bir madde ve camit ve tegayürsüz değilsin. Evet. İnsan var. Dolayısıyla varlığını e, dayandıracak bir noktaya ihtiyacı var en başta. Diğer taraftan sadece var olmakla kalmıyor basit bir madde de değil insan. Yani mesela Toprak altından eskiye ait böyle şekilli bir bir metal ya da bir taş parçası çıktığında buna bakarak bu akıllı insanların el emeğine benziyor deyip hemen ona bir usta, akıllı bir usta buluyoruz bu gayet normal. Yani basit sıradan azıcık bir şekle sahip bir şey için böyle bir çıkarımda bulunuyorsun Fakat insan böyle de değil. Çünkü sen mevcutsun ve basit bir madde ve camit ve tegayürsüz değilsin. Yani öyle sadece bir taş gibi bir metal gibi cansız ve değişime uğramayan bir şey de değilsin. Belki daima teceddütlü olarak insan var ve muhteşem sanatlarla bezeli fakat bu da sabit bir yapı değil daima teceddütte olarak sürekli yenilenmekte gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavülde bir saray gibisin evet bir eser mutlaka usta ister insan muhteşem bir saraya benzetilebilir son derece simetri güzellik içerisinde muhteşem makinelerin barındığı ve de sürekli tazelenen yenilenen bir saray Böyle bir saray ustasız olamaz. Evet, insan vücudu sürekli değişiyor. Mesela kanı 120 günde bir tamamen yenileniyor. Cild yaklaşık bir ay içerisinde tamamen yenileniyor, önemli kısımları vesaire. Sürekli hücre hücre seviyesinde bile sürekli bir değişiklik, yenilenme oluyor. Dolayısıyla insanda sürekli bir sanat icra ediliyor. Sen böyle muhteşem bir saray. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Muhteşem hummalı bir çalışma var insanın vücudunda. Yani fenin diliyle bakarsak insanda yaklaşık 70 trilyon hücre var. Her bir hücresinde de yaklaşık 1 trilyon atom var. Bunlar sürekli faaliyet halinde, yenilenme halinde. Birler geliyor, birler gidiyor. Hiçbiri kararında durmuyor. Muhteşem bir denge içerisinde bu işler sürüyor. Senin vücudun kainatla hususen rızık münasebetiyle hususan bekai nevi itibarıyla alakadar ve alışverişi vardır. İnsan kendi halinde bir varlık da değil. Kainatla alışverişi var. İnsan rızık münasebetiyle özellikle. Yani mesela insanın midesi kainatla bağlı. Çünkü midesi rızık istiyor. Rızık için de mesela bahar gerekiyor. Mevsimler gerekiyor. Mevsimler için de güneş sistemi gerekiyor. Dolayısıyla midemizle güneş sistemi arasında çok ciddi bir irtibat ve alışveriş var. Müstad bir yerde öyle bir ifade kullanıyor. Midenin, piranın midesini tanzim eden kimse manzume-i dahi o tanzim etmiştir diyor. Niye? Çünkü ciddi bir alışveriş var. Anahtar, kilit uyumu var adeta. Her bir canlıyla kainat arasında. Evet. Hususan rızık münasebeti, hususan nevi bekâ Nevi itibariyle alakadar ve alışverişi var. Diğer tarafta insan neslinin devamı açısından da, insan bir yavru dünyaya getirirken o da yavru dünyaya gelmeden her şeyle dünyaya hazır bir şekilde geliyoruz. Dünyada yürümek için ayakları, görmek için, gözü işitmek için kulağı var. Bütün bunlar kainata o kadar birebir irtibatlı ki, evet dolayısıyla sadece kainata bakıyoruz, orada yaşayabilecek safla donatılmış bir yavru dünyaya geliyoruz. Senin vücudunda çalışan zerreler o münasebatı bozmamak ve alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Yani dolayısıyla bizim vücudumuzda çalışan işte yetmiş trilyon çarpı bir trilyon tane atom vücudumuzda çalışırken her birinin vücudun diğer bölümleriyle ciddi irtibatı var. Mesela sağ kulağının sol kulağıyla irtibatı var, o tarafta çalışan zerreler... Diğer taraftaki çalışan zerrelerle simetri bozmamak üzere. Adeta haberleşiyorlar. Gözün bir hücresinin mesela ile alakası var. Oradaki insülün, oradaki glikozu dengelemek için çabalıyor. Karaciğerle irtibatı var, böbrekle irtibatı var, kalple irtibatı var, akciğerle irtibatı var. Dolayısıyla vücudun her bir hücresinin adeta vücudun tamamıyla irtibatı var. Dolayısıyla en küçük bir değişiklik, en küçük bir icraat... Ancak vücudun tamamını göz önünde bulundurarak e, yapılabilir. Dolayısıyla her bir zerrenin hareketi adeta işte 70 trilyon çarpı 1 trilyon atomun e, çalışmasıyla koordineli ve entegre bir şekilde devam ediyor. Evet. Sadece bununla yetinilmiyor. Adeta kainatı hesaba katarak ona göre vücut e, teşekkül ediyor, tazeleniyor, yenileniyor. Evet zerrelerin hareketi sırasında hem tüm vücut göz önünde bulunduruluyor hem de tüm kainat gözünde bulunduruluyor. Ona göre adım atıyor her bir zerre. Güya bütün kainata bakıyorlar senin münasabanı kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zahiri ve batini duygularınla o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin. Göz görüyorsa her bu zerrelerin son derece dengeli, planlı ve eş zamanlı organize hareketinden kaynaklanan bu muhteşem yapısıyla mümkün oluyor. Kendi başına hareket etseler hiçbir göz görmez, hiçbir kulak işitmez, hiçbir akıl işlemez. Evet. Eğer sen vücudundaki zerreleri Kadir Ezelinin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu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 Ve nesil ve aslın ve anasının menbalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Evet, başka türlü düşünülemez. Yani ya diyeceğiz ki işte her bir zerre diğer tüm zerreler irtibatını koruyacak, ona göre adım atacak. Hatta tüm kainatla o insanın irtibatını düşünecek, ona göre adım atacak. Bu da akla zarar bir şeydir. Yani her bir zerre adeta ilahi bir ilim ve kudret vermiş olmak anlamına geliyor. Ya da bunun tersi senin, eğer senin vücudundaki zerreleri Kadir Ezelinin kanunuyla hareket eden küçücük memurlar. Yani emir almışlar, o emri yerine getiriyorlar. Yani ellerine adeta pusulaları verilmiş, planları çizilmiş sen şuraya şu vakitte şöyle gideceksin ve şu fonksiyonu icra edeceksin diye. Her bir zerre böyle küçücük bir memur veya bir ordusu ya da bir asker gibi. Orduya ait bir asker gibi. Yani her bir askerin nasıl takımında, bölüğünde vesaire iç içe, daireler şeklinde tüm orduyla bir irtibatı varsa ona göre özel bir yerde duruyorsa onun yeri çok belliyse aynı şekilde her bir zerrenin de vücutta, bu vücut ordusunda özel bir yeri var. Herkes kendi yerine gidiyor. Gidiyor ki bu vücut ...bu muazzam muhteşem akıllara durgunluk veren nizamını devam ettiriyor. Tüm kainatlı irtibatını devam ettiriyoruz. Bu benim için geçerli olduğu gibi her bir canlı için de geçerli. En küçük bir hayvan içinde, en küçük bir bitki içinde. Evet. Eğer sen vücudundaki zerreleri kader ezeliğinin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalem-i kaderin uçları yani kalem adı kader programlar çizilmiş. Oralarda hareket eden zerreler. Adı, hatta her bir zerre o kalemin ucu gibi sanki. Çok planlı, programlı gideceği yeri bilen e, bir karakter arz ediyorlar. Ancak böyle mümkün. Veya kalem kudretin noktaları. Evet. Kudret kaleminin noktaları her bir zerre. Dolayısıyla o kalem onları gidecekleri yere sevk ediyor. Evet. Bu noktalar kendi başlarına hareket etmiyorlar yani. Bir kalemin arkasındaki bir elin sevgiyle gidiyorlar. Eğer bunları kabul etmezsen o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber. Münasebettar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü... Evet... Çünkü o göz tüm vücutla irtibatlıydı, alışverişi vardı. Dolayısıyla tüm zerrelerle beraber hareket etmek durumundaydı. Evet, ya bunu yapacak? Yani tüm insanın bütün vücudunu görecek, sonra bütün kainatı görecek, ona göre adım atacak. Çünkü gözün de kainatla da irtibatı var. Göz görmek için ışığa muhtaç. Dolayısıyla göz ışığa göre dizayn edilmiş. Hem de ışığın şiddeti bile hesaplanarak dizayn edilmiş. Şiddetine göre göz bu şiddeti azaltarak en faydalı hale getirebilecek bir şekilde dizayn edilmiş. Evet, Bunu ya zerrenin kendisine vereceksin, işte güneşi, güneşin ışınları, bunların karakteri, kendisine nasıl zararlı olabileceği veya faydalı olabileceğini hesaplayacak, ona göre hareket edecek. Bu da gözdeki biz zerrenin düşünüp taşınıp yapabileceği bir şey değil. Evet, münasebettar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anasırının menbalarını. Adeta bir de senin geçmişini de hesaplayarak, geleceğini de hesaplayarak, yani geçmişini takip edip geleceğini hesaplayarak şimdiki halde bu ikisi arasında varlığını devam ettirmek için en ideal pozisyon alacak. Dolayısıyla hem geçmişteki aslımızın, mesela dedemizin, e, babamızın bütün hususiyetlerini koruyarak bize aktaracak her bir zerre. Ona göre vücudumuza bir konum alacak. Ve daha sonraki yeni gelecek nesil içinde yeni bir konum belirleyecek. Özellikle insanın tohum hükmünde olan spermler ve yumurtalar açısından bakılırsa, oradaki bütün icraat e, bir sonraki nesle hizmet için belirleyecek. Bir pozisyon almaktır, evet ve rızkının madenlerini bilecek tanıyacak ne insana faydalı ne insana zararlı hatta bu hücreye hangi şeyler lazım hangileri zararlı bunu bilecek ve çok özel bir filtreden geçirecek gelenleri, evet ağaçları tanıyacak hayvanları tanıyacak yağmuru tanıyacak vesaire ona göre pozisyon alacak. Yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Her bir 100 yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine bin eflatum kadar bir ilim ve şuur vermek bin derece divaneci bir hurafeciliktir. Evet orada da böyle muhteşem bir ilim, kudret, e, irade fonksiyon görüyor. Bunu insan görüyor insanda tezahür eden hatta her bir zerrede tezahür eden bu ilim, irade ve kudreti ya Allah'a vereceğiz ya da her şeyin içerisinde böyle bir ilim, kudret sahibi adeta bir ilah var farz edeceğiz. Bir Allah'tan kaçarken hatta zerreler adedince ilahları kabul etmek gibi bir ahmaklık sonuçlanıyor bu. Şimdi kainatta her bir zerrenin arkasında her bir zerretin, zerrenin ortaya koymuş olduğu bu akıllara durgunluk veren dengeli icraat içinde muhteşem bir İlim ve şuur kendisini gösteriyor, bu ilim ve şuur o zerrelere verilecek şeyler değil, dolayısıyla bir pırlantadaki ışıltı gibi, ışıltının o pırlantaya ait olmadığını bildiğimiz gibi, bu zerrelerde kendisini gösteren, parlayan, akıl, ilim, şuur gibi hususiyetlerin o zerrelere ait olmadığını anlayıp, bir başka kaynaktan oraya yansıdığını insanın bilmesi gerekiyor, yoksa bu tam bir hurafe alıyor, Buna da ilim değil. Bunu iddia edenler kocaman ünvanlar taşıyan, hatta filozof ve düşünür adıyla tanınan insanlar bile olsalar böyle bir fikri hiç kimseye kabul ettiremezler. Evet, ikinci muhal. Senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki, her kubbesinde taşlar direksiz birbirine baş başa verip muallakta durdurulmuş. Evet bu muhteşem bir örnek. Onun için bunun iyi anlaşılması lazım. Belki biraz parçalara ayırarak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bin kubbeli harika bir saray. Şimdi eski kubbeler şimdiki kubbeler gibi değil. Taşlardan müteşekkil ve demir yok bunları birbirine bağlayan. İsterseniz bir hazırlık periyodu olarak şöyle düşünebiliriz. Kemerler var taşlardan yapılmış. Bu kemerler Taşların kafa kafaya vermesiyle meydana gelmiş, en sonda bir iskele kurulur, taşlar yan yana konur, en sonunda bir kilit taşı konduktan sonra iskele çekilir. Yer çekim etkisiyle bu taşlar birbirine daha çok abanır, dayanır ve düşmez. Eğer bu taşlardan birini çekecek olsanız o kemer olduğu gibi yıkılır. Çünkü birbirine dayanarak ancak ayakta durabiliyorlar. Evet, burada önemli bir nokta var. Dolayısıyla bir şeyin eksikliği tamamının yıkılmasına sebep olabiliyor. Buna bilimde indirgenemez komplekslik deniyor. Üstad Hazretleri bunu değişik yerlerde izah ediyor. Yani bir şeyin varlığı için bütün şartların var olması lazımken yokluğu için bir tek şartın devre dışı kalması yetebiliyor. Mesela insan gibi bir varlık için bütün esas uzuvların, bütün hayat şartlarının beraber olması lazım. Ama bir tek şartı çektiğinizde, mesela insanın işte kan şekerini düşürdüğünüzde ona o insan ölüyor. Ya da her şeyi tamam, sadece potasyumunu düşürdüğünüzde şu dereceye insan kalbi duruyor. Yani insan ölüyor. İnsan her şeyi tamam, sadece hayatından iyotu çekip alsanız insan geri zekalı oluyor vesaire. Dolayısıyla bir şeyin bütünüyle var olması var olduğu zaman fonksiyonel iş görür haldeyken bir tek şartın çekilmesiyle o iş yerle bir oluyor. İşte insanın varlığı da bir derece buna dayanıyor. Bütün canlıların hayatlarının devam ettirmesi de buna dayanıyor. Senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer. Ki her kubbesinde taşlar direksiz birbirine baş başa verip muallakta durdurulmuş. Bin kubbeli sarayı. Yani bir kemer değil, bir kubbe değil. Şimdi bir kubbe düşünün, içinde minik minik kubbelerin olduğunu düşünün. Bunu da anlamak daha kolay oluyor. O kubbelerin herhangi birisinden bir taş düşse, o küçük kubbe düşer. Dolayısıyla diğer kubbeler de düşer, büyük kubbe de düşmüş olur. İnsan vücudu böyle hassas dengeler üzerine kurulmuş. Bütün canlılık böyle hassas dengeler üzerine kurulmuş. En küçük bir şartın çekilmesi tepe taklak edip o hayatı söndürebiliyor. Belki senin vücudun bin defa bu saraydan daha aciptir. Çünkü o sarayı o sarayı vücudun daima Kemal intizamla tazelenmektedir. enteresan bir bin kubbeli bir saray düşünün. Bir o taşlar sürekli yenileniyor. Çünkü insan vücudu böyle. Yani öyle işte bir taşı çekseniz yıkılacak bir binanın bütün şartları sürekli yenileniyor, tazeleniyor. Yani. Cenab-ı Hakk'ın e, insana hayat bahşetmesi ayrı bir ayeti alametidir onun muhteşem sanatıdır. Bu hayatı tazeleyerek devam ettirmesi apayrı muhteşem bir sanatıdır. ayet bir insanın hayatında ömrünün dakikalara adedince e, insanlar yaratıyor, yaşatıyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla insan vücudu böyle tazelenen bir vücut, tazelenen bir saray gibi taş taş o kubbenin bütün taşları da tazeleniyor. Ama en küçük bir intizamsızlık görünmüyor. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi letayften katı nazar. Yani bunları söz etmeye bile gerek yok. Çünkü muhteşem şeyler idrak bile demediğimiz muhteşem keyfiyetler. Bunlar bir yana yalnız cesedindeki her bir raza bir kubbeli menzil hükmündedir. Her bir uzvumuz böyle bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbenin taşları gibi birbiriyle kemale muvazene ve intizam ile baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acıp birer mucize kudret gösteriyorlar. Zerrelerin bir araya gelmesiyle o muhteşem kubbeler, yani taşların meydana gelmesiyle kubbeler oluşuyordu. Her bir uzvumuz da böyle. Hatta... Yani her bir e, hücre seviyesinde baksak ya da tek hücreli bir canlı için konuşsak aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela her bir organcı olan, mesela bir mitokondrisi için de bu geçerli. İçindeki proteinin bir tanesinin problemli olması o organcı, organeli devre dışı bırakıyor. Bunların problemli olması da o hücreyi öldürüyor. Dolayısıyla insanın her bir hücresi de aslında birkaç kubbeli saraydır. Çünkü onun içinde de birçok küçük kubbeler var. Onların en küçüğünde küçücük bir aksaklık, o organcığı devre dışı bırakıyor, o hücreyi öldürüyor, hücre ölünce organ gidiyor, organ giden sistem ve insan gidiyor bütünüyle. Dolayısıyla bir tek taşının bile yerinden oynatılmasının imkanı olmayan e, bir muhteşem yapıyla karşı karşıyayız. Zerreler, o kubbedeki taşlar gibi, Birbiriliğe kemal-i muvazene ve intizam ile baş başa verip rastgele değil ciddi bir denge içerisinde ve düzen içerisinde baş başa verip harika bir bina fevkalade bir sanat göz ve dil gibi acıb birer mucizeyi kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emriyle ta, emrine tabi birer memur olmasalar o vakit her bir zerre umu mucizetteki zerrelere hem hakim mutlak yani o taşı, ya bir taş ustası baş başa verip e, o sarayı yapmıştır diyeceğiz. E o taşlar kendi kendine o vaziyeti almıştır. Böyle şey olamaz. İşte insan vücudundaki bu kubbe hükmünde olan her bir dengeli yapı, altyapı böyle bir kubbe hükmünde. Bu nasıl meydana gelmiştir? En küçük bir eksikliğe fırsat vermeden. Ancak şöyle olabilir. Umumu cesetteki zerrelere hem hakim mutlak hem her birisine mahkum mutlak. Yani o zerreler nasıl kafa kafaya verip o muhteşem yapıyı meydana getirecekler? Kim kime hükmedecek? Kim hakim olacak? Kim mahkum olacak? Kim amir olacak? Kim memur olacak? Kim komutan olacak? Kim asker olacak? Birisi hakim olsa, diğerler onun sözünü dinlese bir anlam olabilir. Fakat zerrelerin hiçbirinin diğerinden bir farkı yok. Dolayısıyla birisi emredip diğerleri o emri tutacak değil. Yani düşünün yüzlerce asker bir yerde toplanmışlar. Hadi bir e, diyelim borazan sesiyle ya da düdük sesiyle Türkiye haritası şeklinde dizilin dediğinizde asker bunu kendiliğinden yapamaz. Buna bir amir bu işi yapı, e, talim edecek. Herkesin yeri belli olacak. Ona göre gidip Türkiye haritası çizebilir. Başka türlü olamaz. Yoksa askerlerin askerlere bırakılsa bu kesinlikle olamaz. Çünkü kim kimi dinleyecek? Hepsi aynı türden. Aynı rütbeden şeyler. Evet. Bunu anlatırken şunu vurgulamakta fayda var. Gerek insan için gerek diğer canlılar için aslında hayat tek bir hücreyle başlıyor. Mesela insan anne karnındaki hayat macerası da öyle başlıyor. Bir tek hücre. Bölünüyor iki hücre oluyor. Dört hücre oluyor. Sekiz, on altı, yirmi... 32-64 hücre devam ediyor. Ama 64 hücre olduktan sonra düşünün. 64 tane hücre ve birbirinin aynısı, tıpkısı. Bir de sonra bir kısmı gidiyor, tırnak oluyor. Bir kısmı gidip beyin olmak üzere farklı yerlere gidiyorlar. Kim kimi hüküm mehkü, ediyor burada? Kim beyin olmaya e, aday kılınıyor? Kim tırnak olmaya razı ediliyor? Bunlar hepsi birbirinin aynısı. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. Dolayısıyla burada, bunların dışında, onları sevk ve idare edecek bir komutaya, bir komutanı ihtiyaç var. Yoksa bunlar kendi başlarına bunu yapamazlar. Bu insan için de geçerli olan bir şey. Bir bitkinin hayatında da, bir hayvanın hayatında da geçerli olan bir şey var. Hatta hayatın yenilenmesi sırasında da aynı şeyler geçerli oluyor. Çünkü sürekli yenileniyor insan vücudu, hücreler yenileniyor. Hücrelerin içinde de işte bir trilyona yakın her hücrenin içerisinde zerreler var. Zerreler bu yenilenme işini e, icra ederken kimin nereye gideceğini, kimin nerede hizmet göreceğini e, bilmelerine imkanı yok. Bilseler bile birbirine dikte etmelerine imkanı yok. Çünkü zıt bir şey ortaya çıkıyor. Hem her dedi yapılan diğer tarafına her denileni yapan e, durumda olmaları gerekiyor. Yani Hakim mutlak ve mahkum mutlak. Hem amir hem memur. Evet, böyle olması gerekiyor. Hem birbirisine misil, yani birbirinin aynısı, aynı pozisyondalar. Hem hakimiyet noktasında zıt. Ama bir amir, biri memur. Bu temel mantık kurallarının zıt. Hem yalnız vacibül vücuda mahsus olan ekser sıfatın mastarı ve menbaa. Yani vacibül vücut dediğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ı söylerken olmazsa olmaz varlığı zorunlu olarak kabul edilme, edilme, edilmek durumunda olan. Cenab-ı Hakk'a ait sıfatlar. Yani mutlak ilim, mutlak kudret, mutlak irade gibi sıfatların o zerrelerde olması lazım. E, olacak ama hangisinde olacak? Dolayısıyla bir tek ilah fikrinden kaçıp zerreler adedince ilahları kabul etmek gerekecek. Fakat yine çözüm olmayacak. Çünkü aynı birbirine misil olduğu için ciddi problemler çıkacak. Kim hakim kim mahkum olacak çünkü. Hem gayet mukayyet. Hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber. Yani hem birçok kayıtlara, şartlara bağlı. Diğer taraftan kayıtsız ve şartsız mutlak bir surette olmakla beraber. sırrı vahdetle yalnız bir vahide hadin eser olabilen gayet muntazam bir masnu vahidi. O hadsiz zerrada isnat etmek zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal. Belki yüz muhal olduğunu derk eder. Bir tek sanatlı e, muntazam mahluku bu kadar çok fark, farklı ve birbiriyle hiçbir irtibatı olmayan zerrelerin e, programına, e, şuuruna atfetmek aklın alamayacağı çok e, müthiş bir fantazi olur. Evet, üçüncü muhal eğer senin vücudun vahide ehad olan Kadir Ezelinin kalemiyle mektup olmazsa ve tabiata esbaba mensup matbu ise, yani senin bu varlığın, bu bedenin ya bir olan, yani eşemsal olmayan, kudret ezeli olan, Cenab-ı Hakk'ın kalemiyle yazılmış bir mektuptur adeta senin, bir yazıdır. Ya da tabiata esbaba mensup matbu ise, ya da tabiatın kalıplarından çıkma bir şey ise. O vakit senin vücudundaki bir hücreyi bedenden tut, birbiri içinde daireler müsüllü, binler mürekkepler adedince tabiat kalıplarının bulunması lazım gelir. Evet. Burada önemli bir mantık öğretiyor Üstad Hazretleri bize. Yani mesela elimize çamur alıp bir heykel yapabiliriz biz. Bu tamamen elimizin mahsulü olur. Sanatımızla yaptığımız. Ya da mesela bir kalıp içerisine kili çamuru doldurup o kalıpta da daha önce verilmiş bir şekli çıkartabiliriz. İkincisi çok sanata hesaba kitaba ihtiyaç duyan bir şey değil. Bir kalıp vasıtasıyla çıkıyor. Biz akılsız veya ak, akli seviyesi, akli melekler çok düşük birisi bile buradan böyle bir eser çıkarabilir. Bu kolay gibi görünüyor. Evet. Fakat şu var, insan vücudu iç içe girmiş, binlerce mürekkeplerden, binlerce kalıba ihtiyaç duyan bileşimlerden oluşuyoruz. Yani kalbi için ayrı bir kalıp, böbreği için ayrı bir kalıp, karaciğer için ayrı bir kalıp, hatta hücreler için ayrı bir kalıp, hücre içindeki organcıklar için ayrı bir kalıp, onun alt şeyleri olan makromoleküller için ayrı bir kalıp, kalıp, kalıp, iç içe kalıplar lazım. Mesela bir insan için binlerce yüz binlerce kalıba ihtiyaç var. Her bir hayvan için her bir bitki için de bu geçerli. Bu kadar kalıplara ihtiyaç var. Evet. Çünkü mesela bu elimizdeki kitap eğer mektup olsa yani el yazısıyla yazılmış olsa bu kitap bir tek kalem katibinin ilmini istinad edip bütün onları yazar. O kitabı bütünle yazabilir. Bir tek kalem bir tek katiple o kitabı izah edebiliriz. Eğer o mektup olmazsa yani elle yazılmış olmazsa ve onun kalemine verilmezse, kendi kendine olmuş denilse veya tabiata verilse o vakit matbu kitap gibi her bir harfi için ayrı bir demir kalem lazımdır ki tabedilsin. edilsin. Evet, yani bir harfi yazmak için kalem vel ve yetiyor ama onun matbu olduğunda, matbaya havale edildiğinde yani bir kalıba havale edildiğinde demir bir kalıba ihtiyaç var. Az önce söylemiştik yani bir çamurdan bir heykel yaparken bir insan eliyle yaparsa bir insana verlene ihtiyaç var. Fakat o bir kalıba atif edildiğinde kolay. E fakat o kalıbın da bir el tarafından yapılması lazım. E kalıbı da başka kalıplara haval edersek sonsuza kadar geçer gider. Evet. Bu özellikle matbaa misali çok da orijinal bir şekilde ele alınıyor burada. Nasıl ki matbaa hurufat adedince demir harf matbaada hurufat adedince harfler adedince demir harfler bulunur. Sonra harfler vücut bulur. Yani demir harfler eski matbaalarda harfler diziliyor. Metal harfler. Ondan sonra e, baskı yapılıyor. Bir çeşit kalıp oluyor. O vakit bir tek kaleme bedel o hurufat adedince kalemler lazım gelir. Doğru kaleme artık ihtiyaç yok. Ama her bir harfi şekillendirmek için de yine bir ele ihtiyaç var. Dolayısıyla bir kalemden vazgeçip binlerce kalem ihtiyacı doğuyor. Halbuki o hurufat içinde bazen olduğu gibi küçük kalem ile bir büyük harfte bir sayfa ince hatla yazılmış ise işte bazen oluyor bir harf var harfin iç, incecik incecik içerisinde bir belki şiir yazılmış. Evet o zaman böyle bir harfi yazmak için binlerce küçük harfe demir harfi ihtiyaç var onlar da harfler adedince yine başka bir ele ihtiyaç duyuyoruz. Yani kalıp misali son derece akla zarar bir misal olmuş oluyor. Belki birbirinin içine girip muntazam bir vaziyette senin cesedin gibi bir şekil alıyorsa o vakit her bir dairede her bir cüz içinde o mürekkebat adedince kalıplar lazım geliyor. Haydi yüz muhal içinde bulunan bu tarzı mümkün desen dahi bu muntazam sanatlı demir harfleri ve mükemmel kalıpları ve kalemleri yap, yapmak için Yine bir tek kaleme verilmezse o kalemler, o kalıplar, o demir harflerin yapılması için onların adetlerince yine kalemler, kalıplar, harfler lazımdır. Çünkü onlar da yapılmışlar ve onlar da muntazam sanatlıdırlar ve hakeze müteserselen gittikçe gidecek. Evet bu muhteşem bir misal. Burada Üstad arz etmiyor ama o manayı der hatır bir şey var. Mesela bir ağaç, başka yerde ifadesiyle. Yani çekirdekteki manevi ilmi kalıba tekabül ediyor. Dolayısıyla tabiatçıların çekirdekteki işte denalarındaki o muhteşem yapıyı gösterip işte bu demeleri yetmiyor. İşte o muhteşem DNA kalıbını da yine bir zihne atfetmek zorundasınız. Evet. Çünkü ha dışarıdaki ağaç, ha o çekirdeğin içindeki adeta dijital yazılmış ağaç ikisi arasında fark yok. İkisinin kudret e, ilim bazında, irade bazında hiçbir farkı yok. Çekirdeği atfedip duramayız. Bu çekirdekteki muhteşem ağacın e, nasıl bir zihinden, nasıl bir ilimden çıktığını düşünmek durumundayız. Yoksa bir, bir kademe öbür tarafa gitmiş oluruz. Yani çamuru kalıba havale ettik. E, kalıbı neye havale edeceğiz? Eğer işte DNA bir kalıpsa eğer o ağaç için o kalıbı havale edecek yine bir Muhteşem bir ilime, iradeye, kudrete ihtiyaç var. Evet. İşte sen de anla. Bu öyle bir fikirdir ki senin zerratın adedince muhalat ve hurafeler içinde bulunuyorsun. Evet. Bu fikir hiçbir şekilde akla makul gelebilecek bir fikir değil. Ey muannit muattıl. Ey inatçı inkarcı. Sen de utan. Bu dalaletten vazgeç. Evet. Üstad Hazretleri burada. İnkarcı bir insanı sonuna kadar kovaladı ve sıkıştı delikte de adeta dirilmeyecek bir şekilde öldürmüş oldum. Bir sonraki sohbetimizde tabiat bahsini ele alacak üstad hazretleri inşallah. Beraber paylaşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Subhaneke Allahümme le meme inne kente'l alimü'l hakim ve ahiru davani hamde al alaminel fatih.